Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar ben Şenay Aydemir Yeni yılın ilk Kadraj programında birlikteyiz ee, Bu hafta vizyon beyaz o yüzden e, vizyon filmlerin 3 film vizyona girdi. Onları kısaca bir değerlendireceğiz. Onun dışında e, 2012'de sinemaya biraz e, bir bakış atalım istiyorum. E, ve son olarak da e, malum biliyorsunuz harika olduğu gibi bu yıldan Oscar tartışmaları ufak başladı. Hangi filmler, hangi oyuncular Oscar'a e, göz kırpıyor. Onunla ile kısa bir <gülüyor> değerlendirme yaparız. İlk olarak filmler. E, Kaba birikimini değerlendirmesi yaparsak biraz e, filmlerden ziyade filmleri bütün yıl boyunca konuştuk. E, biraz sinema sektörüyle ilgili birkaç e, bir şeyler söylemek istiyorum. E, Türkiye sineması da hani 12 Eylül öncesini dışarıda tutarsak sağlıklı bir biçimde vizyon e, ve box rakamları 1989 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Ve 1989 yılından itibaren tutulan bu rakamın içerisinde bu yıl gerçekleştirilen 43.3 milyon sayısı en büyük rakam olarak kabul ediliyor. Bazı yerlerde bunu tüm zamanlar rekorduyorlar ama buna kanmayın. Çünkü 12 Eylül'ün için özellikle 70'li yılların başında 100 milyonlarla ifade edilen bilet satış rakamlarının olduğu biliniyor. Bunlar kayıtlarda var. O yüzden 1989 sonrası için bunu düşünüyoruz. Tabi yani yasındaki bir milyonluk da olsa görece artış sektör açısından önemli. Fakat bu Türkiye'nin potansiyelinin çok altında olduğunu belirtmekte yarar var. Kültür Bakanı'nı satırlayacaksanız birkaç hafta önce sinemada Fransa'ya geçtik diye bir cümle kurdu. Bir bakımdan doğru ama birçok bakımdan da eksik doğru tarafı. E, yerli filmleri izleme oranı Türkiye'de %50 civarında Fransa'da 40. Fransa'ya e, yerli filmlerini, sinemalarını filmlerini desteklemek e, için bir sürü e, yasal tedbiri var. Ama bu taraftan Fransa'da kişi başına 2 bilet düşüyor. Yani Avrupa olması kişi başı 2 ya da üç sinema bileti e, demek bizde ise 2 e, kişiye bir bilet gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla e, ...sektörün e, daha büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor bir taraftan bu. Ama bir taraftan da dağıtım ve dağılım sorunları çok ciddi yani. E, hala sineması olmayan iller var, sineması olmayan çok büyük ilçeler var. E, buralara ulaşmakta zorluk çeken filmler var. Bu tür dağıtım problemleri ve sinemaların e, dağılımındaki problemler çözülemediği sürece... Örneğin hani bir örnek verecek olursak mesela... E, Migriy Köyü civarında, Cevahir, Astoria, Profilo ve e, Trantavus da yaklaşık e, 50'ye yakın sinema salonu mevcut bunların, bunların bir isimde tek bir merkezde toplanmış bu kadar salon varken, aramın taksiminde, taksim civarında bu kadar salonu bir arada bulmak imkansız daşıyor. Bu salonlar zor, zorlaşıyor. Salonlar zor işiyorlar. E, öte yandan yine. Kırakıcı bir örnek. Tepe'nin Türkiye'de sadece 14 salonda gösterilebilirken mesela aynı ayında Fransa'da 30 salonda gösterime girecek. Yani bu meseleyi anlamak açısından önemli bir örnek bizim açımızdan. Dolayısıyla daha çözülmesi gereken problemleri var sektörün diye düşünüyorum ben. Özellikle dağıtım problemlerini çözmek üzere teşvikler düşünülebilir. Örneğin yerli filmleri gösteren salonlarda vergi indirimi gibi e, önlemler düşünebilir. Ya da sineması olmayan yerlere sinema salonu açmak isteyenler için teşvikler öngörülebilir. E, bu tür önlemler alınırsa Türkiyedeki seyirci sayısının çok daha yukarılara çıkabilme potansiyeli var. Bu da tabii sonuçta yine sektöre e, ekonomik kaynak olarak geri dönecek ve yeni filmlerin üretilmesini sağlay sağlayacak demektir. Bu e, bu tür önlemlerin yedilikleri alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Oscar bölümüne geçmeden önce bu haftanın filmlerine kısaca bir değil miyim, Bu hafta biraz yol artısı olması hasabıyla belki de e, üç film vizyonu girdi. Daha doğrusu iki film ve bir gösteri vizyonu girdi. Gösteri bildiğiniz gibi Cem 2010 yılından itibaren yaptığı e, yeni standart gösterisi ee, Yeniden bir tür kurguları olarak SMS alanlarında gösterme sokuldu. Haftanın e, yenilerinden biri bu. E, bir diğeri görme fırsatı bulamadığımız Güven Şumayir'in yakın tehdit filmi, film Nikolas Keç ve e, Kimbe, özür dilerim e, film Nikolas ve Nicole Kidman gibi şöhretli isimleri bu üyesinde bulundurmasına rağmen en azından yurt dışında olumlu eleştiriler almadığını söylemek lazım. Haftanın filmi ise ee, bu yıl Oscar Ödülü olması da muhtemel yani en azından oyunculuk açısından e, Oscar'da adı olması bek beklenen umut işim ee, Hangover'dan tanıdık Ben bir Cooper e, Robert De Niro ve son yılların yükselen kadın yıldızlarından Jennifer Lawrence'ın ee, baş rolünde e, yer aldı filmin yönetmeni Matthew Quig ee, Film Boft'ın Önemli yapım olarak öyle çıkıyor. Ee, bu hafta seçeneklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra 2012 Oscarlarında neler öyle çıkıyor. Kısaca ona değiniriz. Hiçbir zaman affetmedin Beni Ben ne çok sevdim Seni Herkese bahset Senden, benden, bizden Sefalarca sordum sana Neden Cevap vermedin İçten Herkese bahset Senden Önden Bizden Eğer dans istersen Kırık kalpler Salonun Yes, yeah, Herkese sen, senden, benden, bizden Defalarca sordum sana Neden cevap vermedin İçten, herkese bak sen Senden, benden, bizden Eğer dans etmek istersen Kırık kalpler salonun Ya da dostla Gerçekten sevdiysen söyle asla hayır Deme herkese bak sen Senden denem bizden Hiçbir zaman affetmedin, affetmedin, affetmedin Ben de çok sevdim Herkese baksın Hay Deme Herkese bak Senden Benden Yıl gelenek olduğu üzere Oscar tartışmalarını bir diyeceğiz Oscar için hangi filmlerinde adı geçiyor, hangi oyuncular öne çıkıyor diye. Ee, bu yıl kulislere bakıldığında, sinema sitelerinde yapılan Amerika'da Amerika'daki şeylere bakıldığında hani çıkıntı nereden bir tanesi? Spring Shepard Bergin yönetmenlerinin yaptığı Lincoln. Zaten Spring Shepard Oscar'ın formülünü çok iyi bilen bir yönetmen olduğunu e, biliyoruz. E, bu Amerikan tarihinin en önemli başkanlarından birisi Amerikan tarihinin gidişatını değiştiren başkanlarından birisi Oren Lincoln'un e, hayatının bir kesitini aktarıyor film. Beyaz film, e, en iyi film durumunda aday olması beklemiyor. Bir vergin yönetmen durumunda aday olması bekleniyor ama kesin olan tek şey e, Lincoln'un canlandından Daniel Davis'in performansı, biz film Türkiye'de henüz görmedik. 8 Şubat'ta biz vizyona girecek film eee ama e, bakılan e, yapılan yorumlara bakılırsa e, Daniel Day erkek oyuncunun en güçlü adaylarından birisi olacak. Bunlardan bir tanesi geçmiş zamanlara dönmüş e, bulduğumuz Wes Anderson'un The Kingdom'u. Yani şey, e, bu tür e, filmlere e, özel filmleri kaderim nasıl bakar çok bilmiyoruz ama The Kingdom'da. Öne çıkan filmlerden bir tanesi. Tabi burada Bruce Lee film yardımcı oyuncudaki performansını aklım Yine görme fırsatı bulduğumuz filmlerden bir tanesi. Operasyon Argo. E, ben Affleck'in yönetmenliğini yaptığı film. Ben Affleck daha önce can dostumda senaryo dili almıştı. Bu yıl belki yönetmen zorunda da aday olması muhtemel. E, Thomas Anderson'un filmi Master. bu yıl öne çıkan yapımlardan bir tanesi. Filmde özellikle Jack Phoenix ve Felicity Huffman'ın adaletlerini kesin bir züllüye bakılıyor. Yardımcı kadın oyuncu da performansı görmezden gelinmez. Yine görme fırsatı bulmadığımız, bulamadığımız bir film tabii ki merakla dediğimiz bir film Quentin Tarantino'nun Django an an acit filmi. Ee, bununla ilgili e, rivayetler muhtelif e, dolayısıyla e, çok fazla yorum yapamayacağım hakkında çünkü göremedik filmi. E, bir diğer önemli film görme fırçası bulamadığımız film e, Hitchcock e, Hitchcock oyuncularıyla öne çıkıyor. Özellikle Anthony Hopkins'in e, adaylığının öne çıkabileceği söyleniyor. Tabii bir de e, akademiyi çok sever elimliyorum bu filmde. Yine dikkat et e, de değer filmlerden bir tanesi e, Halk Laker'la e, ödül alan Catpin Bigalow bu kez Usama Bin Laden'in yakalanma sürecini anlattı Zero Dark Turkey ile e, öne çıkan isimlerden ve e, Zoraki Kral'la Oscar'a uzanan Tom Hooper'ın yeni filmi Sefiller'in e, yeni uyarlaması e, film oldukça beğenildi e, bizde de 1 Mart'ta bir sonra girecek tabi dikkat ettiyseniz vizyon sahilir hep Oscar öncesi ve sonrasında dengin istiyor Türkiye'yi tarafından. Ee, bu filmde de Hugh Jackman'ın adaylığı söz konusu olabilir. Onun dışında e, çok beğenilen Aşk'ın en iyi film dalında da yabancı film dalında da aday olması gibi bir durum söz konusu. Ee, yine Life of Fear ve Bulut Atlası gibi filmlerin teknik dallarda aday olması bekleniyor. Ee, şimdilik durum böyle görünüyor 10 Ocak'ta açıklanacak Oscar adayları bakalım bizim e, öngörülerimiz ne kadar tutacak ee, burada bahsettiğimiz andığımız filmler ve oyunculardan kaçı Oscar diye olabilecek zaten e, önümüzdeki e, iki süreçte Oscar üzerine daha konuşacağız gibi görünüyor bu haftalık bu kadar gelecek hafta filmadaki gelişmelerle bundan birlikte olacak. Anbahar gelmişti, başakları şimdiden göremişti, dağlarını gelincik basmıştı. Başımı omzuna yaslamaya Hayata yeniden başlamaya Bağında bahçende pınarların Kızlarla olanlar oynaşıyordur şimdi ah hem nasıl başlayan biten tazelenen aşka başlıyor.